Şuraya dokunmanız yeterli. Şöyle koyalım. Allah hepimize hayır versin. Amin. Rabbim razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Amin. Allah Azze ve Celle görünür görünmez şeytanların şerrinden, iftiracıların şerrinden bizleri korusun. Amin. Allah bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın. Evet kardeşlerim, bugün ilmihal derslerinden İslam'ın beş esasından birisi, Haç ve Ümre üzerinde duracağım inşallah. Allah bana anlatma, hepimize de güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Biliyorsunuz Haç, İslam'ın beş şartından bir tanesidir. Ve İslam'ın binalarının Direklerinden bir tanesidir. Namazın dindeki yeri apayrı, orucun apayrı, zekatın apayrı, haccın apayrı bir yerleri vardır. Hepsinin de yapıldığında büyük büyük sevabı terkinde ise insana kaybettirdiği birçok neler vardır, sıkıntılar vardır. Düşünün hacca giden bir insan anasından doğduğu gibi ne yapıyor? tertemiz olabiliyor ve makbul haccın karşılığı ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Cennettir. Vesselam? cennettirdir. Allah hac yapan bütün Müslüman kardeşlerimize bu mükafatı versin. Amin. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala hacca gitmek için aynen geçen hafta oruç meselesinde de hatırlayacak olursanız oruçta bazı hafifletmeler vardı. Neydi? Hastaysan, yolcuysan, emzikliysen, Müzmin hastaysa tutmayabilir. Burada da Rabbimiz bakın zorlamıyor. Hacca gitmek için bir illet var. Nedir bu? Gücü yeten için haccı ne yapıyor? Farz kılıyor. Yani gücü yetmeyen bir insanın üzerinde hac nedir? Farziyeti yoktur. Ve ikinci şartta nedir? Yol emniyetinin olması gerekir. Bunlar sağlandı mı? Bir Müslümanın üzerine hac nedir? Farzdır. Ve farz olduğu halde hacca gitmiyorsa üzerine farz olduğunda ha Yahud olarak ölmüş, ha hristiyan olarak ölmüş hiç fark etmez diyor. Bu ifadeden İslam alimleri haç farz olup da ihmal eden gitmeyen öldüğünde kafir olarak ölmüştür diyor. Çok tehlikeli bir ifadedir kardeşlerim. Rabbim bizi de, neslimizi de, Müslüman kardeşlerimizi de bu hale düşmekten beri kılsın. Allah azze ve celle hac ibadetini üzerimize ne atmıştır? Farz kılmıştır. Allah kendisinden razı olsun. O kadar güzel sahabe'ler sorular soruyorlar ki Ali selatü bundan sonra diyor hac üzerinize farz olmuştur diyor. Sahabelerin birisi kalkıyor. Ey Allah'ın Resulü diyor. Her selam o an herkes sıkıt ediyor. Allah Resulü'nün a.s.m'ın ağzına bakılıyor. A.s.m sıkıt ediyor. Soru soran yine tekrarlıyor. Allah Resulü sıkıt ediyor. Ve daha sonra eğer evet deseydim bu faz olacaktı ve ümmetim buna ne yapamayacaktı? Güç yetiştiremeyecekti. Diyor. Yani ömründe bir kere hacca gitmişse birisi onun için nedir? Yeterlidir, bitmiştir. Ha, nafile yapacakmış. ayrı bir olay. Ama bir kere hac vazifesini yerine getirmişse birisi onun üzerinden o farize ne yapmıştır? Düşmüştür kardeşte. Her şeyin rükmü olduğu gibi, şartları olduğu gibi haçın farz olabilmesi için de bazı şartlar vardır. Bu şartın birincisi bir insanın ne olması gerekir? Evet. Bazıları geliyorlar efese hacı oluyorlar bazıları ağlama duvarına gidiyorlar. Ne yapıyorlar? Hacı oluyorlar. Veyahut bazıları Bursa'da Emir Sultan'a gidiyor. iki sefer. Ne oluyor? Hacı oluyor. Veyahut da Mevlana Celaleddin Rumi'ye gidiyor. Ne yapıyor? Hacı oluyor. Veyahut da e, tasavvuf kitaplarında geldiği gibi Mevlana Celaleddin Rumi'nin mesnevisinde görüyorum müridini. Nereye gidiyor? Hacca. Çıkında ne var? haç arzı işte şu kadar altın sen gel diyor benim etrafımda şöyle bir kere tavaf et sen hacca gitmiş gibi olursun diyor. Aynen bu müritlerin çoğu ceplerindeki çıkımlarını şeklerine verilen şek'i bin kişinin yüz kişinin artık kaç kişiyi dolandırdıysa onların yerine ne yapıyor? Hac olup geliyor. Artık ne oluyor bilmiyorum da onlara göre hepsi hacı oluyor. Ama kişinin haç yapabilmesi için ne olması gerekiyormuş? Müslüman olması gerekiyormuş. Çünkü Allah Azze ve Celle Tevbe suresinin 28. ayetinde müşriklerin necis olduğunu, pislik olduğunu ve kesinlikle harem bölgelerine giremeyeceğini söylüyor. Müşrikleri harem bölgesi nedir? Haramdır. Kesinlikle o bölgeye ne yapamazlar? Giremezler. Giremedikleri gibi müşrikler hiçbir zaman mescitleri de ne yapamazlar? İmar Edemeldir. Ancak bu kime az? Has? Müminlere hastır. Hacca gidecek bir insanın da Müslüman olması gerekir. İkinci şartsa ne olması gerekir? Akıl bağlı olması evet. lazım. Yoksa akıl yoksa her şey var. Akıllı onu ne yapılır? Kalenderde geçilir. Üçüncüsü ne olması gerekir? Bunun olması lazım. Buluğa ermesi lazım. Evet akıl başında olacak, buluğa erecek ve Müslüman olacak. Peki çocuk haç yapamaz mı? Yapar. Çocuk haç yapar. Onun ebeveynlerine de sevabı nedir? Vardır. Burada İslam alimleri şöyle bir söz kullanıyorlar kardeşlerim. Allah Resulü'nün isselatü vesselam'a kadın eldeciğinden bir çocuğun elinden tutarak şöyle kaldırıyor. Ey Allah'ın Resulü diyorum, buna haç var mı? Evet. Var. Sana da ne var? sevabı vardır, ecri var. İslam alimleri Allah kendilerinden razı olsun. Şöyle bir söz söylüyorlar şurada. Ee, diyorlar ki o çocuğun haccı haçtır, hac sevabı alır ama farziyet üzerinden düşmez. Çünkü hacın rükünlerini yerine getirmemiş gibi bazı sözlerde <gülüyor> bulunuyorlar. Çünkü buluğa ermeden yapılan bir ibadetin harzının insan üzerinde düşmeyeceğini söylüyorlar. Burada da bunu ben size ileteyim. Ben size bilmiyorum. Bilmiyorum. Demem benim için daha hayırlı. Evet kardeşlerim. Haçta mikat mahalleri vardır. Haç için hicri yılın haç ayları denilen aylarda ayda ne yapılır? Niyet edilir. Bu ay hangi aydır? Zilhicce. Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. Zilhicce ayının dışında Haç var mıdır? Yok, yok, yok. Olmaz olur mu? Yaşar mı öyle demiyor mu? Ya niye araba parayı yediriyorsunuz, izdiham yapıyorsunuz? Her ay haç olur diyoruz. Adam olur diyor. Demek ki yavur olursan, belam olursan hepsi olur. Ama Müslümansan zil gitçe ayı girmeden haç ne yapılmaz? Olmaz. Ama ümre ne yapılır? Yapılabilir. Evet kardeşlerim. Mikat Mahalli nedir? İslam'a gireceğin yer. Nasıl ki namaz e, kılacağımızda belli bir yere dönüyorsak, kıbleye doğru namaz kılıyorsak, tabi adınız edip yüksel değilse, muhtezile değilse onlara göre nereye dönersen önemli değil, şap şeker fark etmiyor. Ama Müslümansa ne yapacaksın? Tamam. Kıbleye döneceksin. İşte haç yapabilmek için de belli bir yasakların başladığı bölge vardır. Buna biz ne diyoruz? Mikat Mahalli. Bunu kim tespit ediyor? Allah Yine ne yapıyor? Dinimiz tespit ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Medine ehli için Zulhuleyfe, Şam ehli için Cufve, Necid ehli için Kavnun Men Menazili, Yemen ehli için Yelemlemi Mikat Mahalli ne yapmıştır? Taksim etmiş, tayin etmiştir. Allah hepimize hayır versin. Mikat mahallinden ihramsız bir vaziyette geçen niyet getirmeden geçenlerin direkt geri dönüp ihramlarını giymeleri niyetlerini yerine getirmeleri gerekir. Eğer geri dönüp üzerine düşenleri yerine getirmeyecek olursa ne yapması gerekir? Bir kurban kesmesi gerekir mikat mahaline ulaşınca kişinin hangi haç çeşidiyle niyet edeceğini de bilmesi gerekir. Şimdi biliyorsunuz e, kota uyguladıkları için tabi orası da bir belli bir alan. E, herkesi serbest bıraktığında bir izdiham olur. Haç haçlıktan ne yapar? Çıkar. Böyle olunca ki birçok ülkeye özellikle. Yaşadığımız topraklara da ne yapıyorlar? Kota uyguluyorlar. Bu kotayı delebilmek için Müslümanların değişik metotlar kullanarak hacca gittiği var. Mesela günümüzde ne olarak? Kasap vizesi olarak gidenler var. Kasap vizesi olarak gidenleri orada askerler durduruyor. Nerede durduruyor? Mekke'de. Mikat bölgesinin içinde. Mikat mahallesi, mahallini çok geçtiği bir bölgede dur diyor. Nereye gidiyorsun? O diyor ki kasap olarak gidiyor. Sıstındaki ne diyor? İlk i̇hramı çıkartıyor. çıkartıyor. Orada o ihramı ne yapıyor? Asli. Çıkartıyor. Ne yapması lazım oradakilerin? Cehra Kurban kesmek. lazım. Tekrar niyetlenecek, ihrama girecek ve bir kurban ne yapacak? Kesecek. Maalesef buna birçok kılıflar uydurarak giden hacıların, yani hacı adayların birçoğunun hacılığının olmamasına ne yapıyorlar? Sebep oluyorlar. Askerin yaptığı da doğru değil. Oraya kadar gelmiş. Bırak adam. Geçsin. Bu yöndekilerin yaptığı doğru mu değil mi? Yargılamıyorum. Çünkü kota uygulayınca adamın da üzerine haç faatsa her yolu ne yapıyor? Deniyor orada. Ben olsam, ben de denerim. Ama Mikat mahalli ihramsız olarak geçilmez. Geçilmişse ihram çıkarılmaz. Çıkarılmazsa kurbanı ne yapacak? Ceza olarak kesecek. Evet. Haç üç çeşittir. Temettü, kral ve ifrat haccıdır. Bunun üçü de zilgitçe ayında niyetlenen haçtır. Haç çeşitleridir. Bunlar nedir? Kısaca taslak anlatayım. Çeşitlerine gireceğim detaylı. Çünkü öz cümleler kurdum Kardeşlerim e, Zilhitçe ayı girdiğinde yani ilan gözüktü birinde. Arafat'a kaçta çıkıyorsun? 9'da. 9'da, 9'da Arafat'ta. Şimdi Zilhitçe bir girdiğinde ömre yapıyorsun ve İhram'dan çıkıyorsun. 9'unda tekrar 8'inde ihrama girip Mina'ya çıkıyorsun. 9'unda Arafat'ta daha sonra Müzdelife Bayram. Umre ile hacci birleştirme fakat Zelhikce ay-ı umre yaptıktan sonra kurbanlığını Mina'ya göndermemişsen ve ihramdan çıkmışsan Zilhicce ayında umre ile hacci birleştirmişsen bunun adı ne oluyor? Temettü. Zilhikçayı girdiğinde ümreyi yapıp kurbanlığını nişanlayıp minaya göndermişsen, ihramdan da çıkmamışsan, ihram yasaklarına aynen uyuyorsan hac sonuna kadar, yani müzdelifeden inip e, birinci cemre, cemreyi taşladıktan, kurbanını kestikten sonra saçını tıraş ediyorsan bunun adı nedir? Kıran. Hacı Kıran'dır. Bir de ifrat vardır ki Zilhikçayı'nda son günü Arafat'a yani orada oturan Mekke'lilerin çıkması vardır, kurbansız. Buna da ne deniyor? İfrat haccı. Buna anladınız mı? Şimdi gelelim tekrar geniş izahına. Temettü haccı haç, hacının haç ayından ilki olan Şevval'ın sonunda Zilhicce'nin 10. günü fecrin doğuşuna kadar sure içinde mikat yerinden ihrama girmesi. Ümreyi bitirdikten sonra ihramdan çıkarak Aynı yıl içinde Tevriye gününü denen Dilhitçe'nin 8. günü Mekke veya Mekke yakınında bir yerden haç için tekrar ihrama girip haç yapmasıdır. Haç ayları içinde ümre yapıp saçını kısalttıktan sonra ya da kazıttıktan sonra ihramdan tamamen çıkıp bayramın ikinci gününün önce iki gün önce haç için tekrar ihrama girip niyet ederek hac ibadetine başlayıp daha sonra da kurban kesine bir taş çeşididir. Ardından telbiye getirir. Telbiye nasıldı? Ledbey <gülüyor> Allahümme ledbey innel hamde vel nimete leke vermi la şerike veke Nedir anlamı? Evet. Buyur Allah'ım buyur. Emrine geldim. Buyur Allah'ım buyur. Senin hiçbir ortağın yoktur. Ham sanadır. Nimette mülk senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur der. Erkekler bunu ne yapar? Açıktan okur, sesleri kısılır. Kadınlar ne yapar? İçinden okur, açıktan ne yapmazlar? Okumazlar. ama onlar da telbiyeyi sessizce ne yapar? Getirirler ve bunun yanında Müslümanlar bol bol ne yapar? Tövbe istifar eder. Allah'ı zikrederler. Dilleri tamamen zikirle uğraşır. Yapılacak işler sırayla şöyledir. Umre ve hacca niyet ederek ihram giymek, tavaf yapmak, haccın sayını yapmak, minaya gitmek, Arafat'a gitmek, Müzderife'ye geçmek ve kurban kesmek, şeytanı taşlamak, tıraş olup ihramdan çıkmak, haccın tavafını yapmak, minada iki gece gecelemek, daha tavafını yapmak. Bu kadar. İfraf haccıysa kardeşlerim, haccının Hac aylarında Mi'kat yerinden evi Mi'kat sınırları içinde ise bulunduğu yerden veya Mekke'de ikamet ediyorsa Mekkeden sadece hac için ihrama girmesidir. Yani oranın yaptığı haçtır. Ve beraberinde kurbanını getirmiş ise bayramın birinci gününe kadar ihramda kalır. Şayet yanında kurbanı getirmemişse haccını ümriye çevirip temettaci yapabilir. Ümre'nin tavaf ve sayını yaptıktan sonra saçını keserek ya da kısaltarak ne yapar? İhramdan çıkar. Evet. Ee, en faziletli haç hangisidir? Şimdi böyle bir soru sormak ne kadar caiz? Ee, Aleyküm selam. Temettü mü? Temettümü, mı? İfrat mı? Kardeşlerim bunların üçü de caizdir. Ali ve sellem haccı kıran yapmıştır. Temettüğü ifratı ne yapmıştır? Anlatmıştır. Hatta Allah kendilerinden razı olsun. İbn Ömer, İbn Abbas'a geliyor. Diyor ki, Halife Ebubekir Bekir temettüğü ne yaptı? Yasakladı. Babam Ömer de İbn Abbas diyor ki, Ali ve sellem temettüğü ne yaptı? Yaptı. Ama onlar yasakladı. Ben senin başına taş yağmasından korkuyorum diyor ve Yaşmağını örtüp gidiyoruz. Şimdi burada çelişkili ve sebep olan nokta şu kardeşlerim. Peygamber Aleyhisselam kaç hac yaptı? Bir. Bir. Ne olarak yaptı? Kıran. Hacı kıran yaptı. Peki nereden çıkıyor bu üç çeşit hac? Bakın. Aleyhisselatü Vesselam Zil girdiğinde ümmesini ne yapıyor? Yapıyor. Ve ihramdan çıkmıyor. Asabına diyor ki yanınızda kurbanlık var mı? Var. İnşallah İmina'ya gönderin. Senin var mı? Yok. Yok. O zaman ihramdan ne yap? Çık. 8. güne kadar serbestsin. Hatta sahabeler diyor ki Allah kendilerinden razı olsun. Biz diyor işte şeylerimizden şey damlarken sen ihramda duracaksın bu olur mu? Yanlarınızda kurbanlık var mı? Yok. O zaman çıkın. Ve bu konuşmanın akabine Ali Yemen'den geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Selam Ali'ye soruyor. Neye niyetlendin? Allah Resulü'nün niyeti üzerine diyor. Yanında kurbanlığın var mı diyor. Şanladın mı? Evet. Mine'ye gönder ve ihramdan ne yapma? Nasıl çıkma diyor. Bu neyi gösteriyor? Bakın iki iki çeşit birden ne yaptı? Çıktı. İhram'dan çıkmayan kim? Hacı Kral. İran'dan çıkan kim? Temettü. Yani kurbanlığı yanında olmayan. Bir de oranın aharisi çalışan geliyor. Ey Allah'ın Resulü bizim işlerimiz var. Bize müsaade eder misin? Müne'ye kadar onlara ne yapıyor? Arafat'a kadar müsaade ediyor. Hacc-ı İfrat'ta ne yapıyor? Oradan çıkıyor. Yani ve Vesselam tek hac yapmıştır. Ama o yaptığı haçta üçünün de çeşidi ne yapmıştır? Ortaya çıkmıştır. Üçü de caizdir. Hangisine gücü yetiyorsa, ki bize caiz olan buradan giden, ya temettü, ya kırandır. İfrak sadece orada yaşayan, işçi veya oturan insanlar içindir. Evet, şimdi gelelim yapılacak işlere. Hacca niyet etmek, kudum tavasını yapmak, haccın sayını yapmak, minaya gitmek, Arafat'a gitmek, Müzderife'ye gitmek, şeytanı taşlamak, Fresh olmak, icramdan çıkmak, haccın tavafını yapmak, Mina'da iki gece gecelemek, veda tavafı yapmak. Yani olay aslında bu kadar basit ama çok da basit nedir? Değil. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haç meşakkattır diyor. Evet. hac neymiş? Meşakkatmış. Şabeniz şöyle diye kardeşlerim. Şurada kapısı var. Kapının yanında ne var? Acele-ül var. Şurada İcri İsmail var. Ee, şurada hemen Kabe'nin kapısının bu tarafında ne var? makam İbrahim var. Hemen onun bu tarafında Zemzem kuyusu var. Kapının karşı tarafında ise Safa ile Merve var. Haç nereden başlar? Hacer-ül Esret taşından, Hacer taşından. taşı'ndan şöyle. Bu şekilde haç tur? 7 tur ne yapılır? Yapılır. Evet. Daha evet. sonra evet. daha sonra ne yapılır? Daha sonra doğal edilir. 2 rekat tavaf namazı evet. evet. Sonra Safayla evet. Merve'ye gidilir. Evet. <gülüyor> Mikatya mahallinde yapılacak işler. İlk önce kardeşlerin güzelce yıkanılır, temizlenir. Yani eğer avret mahallinde veya koltuk halklarında kıl ve benzeri varsa bunlar temizlenir. Bu temizlik Yüce Allah'ın bu ibadete verdiği önemdir. Çünkü Yüce Allah'ın evini ziyaret esnasında bu Rabbinin yüceliğinden dolayı sünnettir. İbadete başlanılmadan önce temizlik yapılması el verdiğince gerekmektedir. Ve ihrama girecek olan erkek olsun ise güzel kokunu ne yapabilir? Sürünebilir. Kadın koku sürülmesi caiz değildir. İhram elbisesine koku sürmekse caiz değildir. Haramdır. Eğer yıkanmak ve temizleme imkanı olmayacak olursa, şeran dinde de bunda bir sakınca nedir? Yok. Yani ihrama girerken İlla banyo yap, yap diye bir emir yoktur. Ama bu bunun adabındandır. Ümre yapacak erkek İhlam elbisesinin altında neler vardır? Hiçbir şey. var mıdır? Hayır. Ben bunu Türk hacılarına anlatamadım. Çıkarmıyor. Yani iç çamaşırlarını yani ne kadar anlattıysam çıkarmadılar. Çıkartıyor. He? Yani ben bizim kafirede çok ısrar ettim. Kendi hocalarına söylettirdim. Çıkarmıyorlar. İhram'da kardeşlerim, erkeklerde iki parça dikisiz elbise ki hazır satılıyor. Bu göbek üstü, öbürü de omuzlara ne yapılır? Alınır. Bunun dışında hiçbir elbise ne yapmaz? İnsan yani hiç çamaşırı giymez. Aynen kefenlenmeyi düşünün. Ki zaten ihramda bir nevi nedir Müslümanın kefenidir. Ee, İhramdayken birisi ölürse ne olur? O kefeniyle sarılır. yani ihramıyla o şekilde defnedir. Ayrı bir kefen kullanılmaz. İhram iki kısımdır kardeşlerim. Birisi izar göbekten aşağısını örten kısım, öbürü ise rida dediğimiz omuz kısmı şöyle örten kısımdır. Izar ve ridanın beyaz ol da renkte olması Allah Resul ve Vesselam'ın tercihidir. Beyaz giyinin, önlerinizi beyazdan efendim Ve ihramı da beyaz giymeyi ne yapıyor? Tavsiye ediyor. E, kafaya ne yapıyoruz? Sarık sarıyoruz. Değil mi? Kafada serbest, açık olacak. Evet. İhram'dayken kafa kapatılmaz. Kesinlikle hiçbir şey ne yapamazsın? Kafa, kafa, kafa. Alamazsın. Kadın evet. Kadın saçını açamaz. Evet. Kadınlar saç süslü olmayacak. zinetlerini göstermeyecek. El ve yüz açık olacak. Fakat erkek kafirlerini gördüklerinde Ayşe annemizden gelen rivayette ne diyor? Biz erkekleri gördüğümüzde peçemizi indirirdik. Ama onlar bizden uzaklaştıklarında erkek mi kadın mı olduğu belirsiz hale geldiğinde peçemizi ne yapardık? açardık. Çünkü hadis-i şeriflerde e, kadınlar sadece haçta ellerini eldiven giymesin, yüzlerine peçeyi atmasın, Vurmasın diyor. Bunun dışında ne geliyor? Demek ki haç dışında kadın yüzünü açmasın, eldivenini elinden ne yapmasın? çıkarmasın. Evet. Ama bizim kadınların her gün haçta olduğu için her gün çıkarıyorlar. Evet. İhram namazı diye bir namaz yoktur. Velakin ihram giyildiği esnada eğer farz namaz kılınma zamanı gelecek olursa sadece o namaz kılınır. Onun dışında ihrama girdim. İhramın iki rekat namazı diye bu kılınan bir namaz var. Bu nedir? Sahih değildir. Bu bir bidattır. Bunu anladınız mı? Yani ihrama girdiklerinde hemen gidiyorlar bir iki rekat. Hani kurbanı kesiyorlar. Alakanda koşuyorlar, iki rekat namaz kılıyorlar ya. O namaz olmadığı gibi ihramı giyince olsa sen kıldın mı? Ben orada yıkmış gibi. Bakıyorsun. İhramı giyerken mikat yerinde mikat yerinde mezit vardı. Mezide olup iki rekat mezit namaz kıldım. <gülüyor> İhram giyen bilmiyordum. Adama. Şimdi oldu. <gülüyor> Ama ha. şey namazı yoktur. Daha sonra telbiye getirir, telbiye لَبْبَيْكَ اللّٰهُمَّ لَبْبَيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبْبَيْكَ اِنَّ الْحَمْبَىٰنْ نِيمَةَ لَكَوَىٰلْمُ لَا شَرِيْكَ لَكَ Manası ise, demin de dediğiniz gibi, senin çağrına icabet ettim, senin davetine uydum, senin hiçbir ortağın ortağın yoktur demek, Evet. Kardeşlerim, telbiye ne zamana kadar getirilir? İsa? Teşkil gönderi kadar. Evet. Kabe'yi görene kadar telbiyeye ne yaparsınız? Devam edersiniz. Ama Kabe'yi gördüğünüz an telbiye ne yapar? Biter. Telbiyenin şeyi oraya kadardır. Evet. Umre ve İhram'daki Haç'taki ihram yasaklarına gelirsek kardeşlerim bunlar da şöyledir. Vücudun ihrama girdikten sonra herhangi bir yerinde şu tüyü bile ne yapamazsınız? Koparamazsınız. Vücuttan hiçbir şeyi alamazsınız. Ne bir tırnak, ne bir saç, ne bir ot, ne bir e, yaş bir şeyi ne yapamazsınız? Kıramazsınız. Ben e, mahfetçil cindeydim. formaların altına yattım, böyle dinleniyordum. Orada hep Ot. Hani burada alışmışız şöyle otları böyle oynamaya. Aleyküm Selam'a Aleyküm biri koşarak geldi bir şeyler diyor. Anlamıyorum böyle. Meğer otu kopardım zannetmiş. Halbuki ben koparmadım. Oynuyoruz. Böyle. Yani adam ben orada otları kopardım diye ne kadar şey yaptı. Yani beni uyarmak için gelmiş. Allah razı olsun. Yani orada çırpınıyor bana. Yani otları koparma diye. Herhangi bir şeyi koparmamak, e, herhangi bir zorda kalmadığı müddetçe bunu yapmamak. El ya da ayak parmaklarındaki tırnakları bilerek kesmemek, herhangi bir zorunluluk olmaksızın kesmemek. Yani ama bir şey batar, herhangi bir yaralanma, şu bu olabilir, o zaman alınabilir ama kasıtlı yapılamaz. erkek başını ve yüzünü bir şeylere bilerek örtemez, Kadınlar ise yüzü örten sadece gözlerinin görülmesine izin verilen bir örtü ve eldiven giymesi yasaktır. Erkeklerin olduğu bir ortamda ancak yüzlerinin kapı ne yapabilirler? Salabilirler. Onun dışında yüzleri ve elleri açık olacak. Erkek bilerek gömlek, pantolon gibi dikişli elbise ne yapamaz? Giyemez. İhrama girdikten sonra koku ne yapamaz? Kullanamaz. Kesinlikle yasaktır. Yine av yapamaz, avlanamaz. Yine e, dinsel ilişkiye ne yapamaz? Giremez. Girese hacı ne olur? Batıl olur. Evet. Harem sınırları içinde bulunan hayvanları öldüremez. Bitkileri koparamaz. İhramlı olsun, ihramsız olsun bu herkes için nedir? Geçerlidir. Çünkü Mekke'de olsun, Medine'de olsun e, onun av, avlanmaz. Ağacı ne yapılmaz? Kesilmez. Hala ağaçları budamak için ne yapıyorlar diyor musunuz? Kadı'dan fetva alıyorlar. Yani bu ağaçların budanması gerekir. E, ve budanma içinde ben bizim veriyorum hakikaten bunun için gerekli diye. Kadı fetva verir ancak onlar ne yapılır? Kesilir. Yoksa yasaktır. Hatta Ebu Said El-Hudri Medine'de harem sınırları içinde birinin avlandığını görür. Adamın okunu, yayını alıyor, dövüyor. Ganimet malı olarak üstünü başına alıyor, gönderiyor. O da gidiyor, Medine valisine şikayet ediyor. Vali kendisini çağırıyor. Diyor ki ben soymadım. Onun hiçbir şeyini almadım. Ya? onun. hayırdır? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Harem bölgesinde av avlanmaz, oz ne yapılmaz, biçilmez, ağaç ne yapılmaz, kesilmez. Kim bunu yaptığını görürseniz, onun okunu yayı size nedir? Felaldır, Sen de emanet aldım diyor. Buna benim diyor, vallahi vermem diyor. Evet. İhran yazaklarının cezası, tıraş olmak, tırnak kesmek, dikiş elbise giymek, koku kullanmak, başı örtmek, yüzü örtmek, eldiven kullanmak gibi ihram cezasının cezası nedir? Hac yapanlar? Kurban cezası. Ya bir kurban kesmek ya da ya altı fakirin karnını doyurmak ya da üç gün arka arkaya <gülüyor> Cinsel ilişkiye girmenin cezası ise ya bir deve kurban edip haccını tamamlaması daha sonraki sene ise Hacca gelmesi üzerine nedir? Şarttır. Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği budur. Sizi avur yüktü <gülüyor> Kara av hayvanlarının avlanması halinde ceza olarak öldürülen hayvanın bir benzeri satılır bir vaziyette insanlığın hizmetinde bulunuyorsa o halde kişi üç şekil ceza arasında muhayyedir. Ya benzeri bir hayvan satın alınır kurban edilir ya fiyatı biçilik yemek satın alınır, fakirlere dağıtılır ya da her fakir adedince oruç tutulur. Yani kaç fakire dağıtılıyorsa. Eğer öldürülen hayvanın bir benzeri yoksa o zaman da hayvanın kıymeti biçilir ve aynı şekilde dağıtılır ya da her fakir için bir gün oruç tutulur. Cinsel ilişki dışındaki cinsellikle alakalı diğer şekillerde yapılması gereken varsa bir kurban kesilmesidir. Hac sahihtir. Tefaratına girmek istemiyoruz. Yani hanımıyla cinsi münasebet değil de cinsellikten alakalı herhangi bir şekilde, kendi kendine bir şeylerle. Burada bir kurban gerekir. Hacı sahihtir. Tekrar haca yani seneye gelmesi gerekmez. Evet ya da hadda niyet eden bir kişi yolculuğa çıktığında yola devam etmesini engelleyecek bir sorunla karşılaşırsa, o sorunu da halledemeyeceğini biliyorsa, ihramda ne yapar? Çıkar. Ee, nasıl çıkar? Şayet ihrama girerken, şart koşmuşsa, yani başıma bir bela, bir musibet, bir hastalık gelirse, ihramdan çıkma şartıyla demişse, İhramdan çıkar. Ne yapar? Kurban kesmesi gerekmez. Ama şart koşmamışsa ne yapar? Ceza olarak bir kurban keser. Evet. Rabbim hepimize hayır versin, anmanışverir. Mesela zor değil değil mi? Anlıyorsunuz. Zor değil. İşte yaşamak lazım. Allah hepimize nasip etsin. Amin. Yap, i̇hramlının yapması caiz olan şeyler vardır. Bunlar nedir? Zararlı, haşere dediğimiz hayvanları ne yapabilirsiniz? Öldürebilirsiniz. Bunlar beş çeşit hayvanlardır. ve Vesselam diyor ki bunlar beş çeşit fasık hayvandır diyor. Bunlar nedir? Akreptir, çaylaktır, kargadır. Siyah köpek de bunların içindedir. Ve bunların içinde yılan da ne yapılır? Zikredilir. Bunlar namazda olsun, ihramda olsun Nereye olursa olsun bu hayvanlar öldürdü. Fahrede var mıydı? Vallahi hadis devre görmedim ama haşerat cins. Yani buradaki beşlen sınırlı değil. Haşerat zarar veren neyse farede haşeratlardandır. Yine giymek için ihram bulamayan kişi terlik bulamayan kişi ne yapabilir? Hukhari'de, Müslüm'de gelen rivayetlerde olduğu gibi ayakkabısının arka tarafını ne yapar? Keser. Terlik haline getirir. Onunla ihrama Uçur. girer. Keser. Arka tarafında keser. Evet. İhramlının ihramını yıkaması, kirlenmişse, onu değiştirmesi caizdir. Bunda bir sıkıntı yoktur. Müslüman temiz olmalıdır. Tabii. Gözlük giymekte herhangi bir sakıncası yoktur. Saat takmada bir sakıncası yoktur. Hacamat yapmada bir sakıncası yoktur. Gölgelenmede gölgede altında durmadan hiçbir sıkıntısı yoktur. Kadınların çorap, şalvar ve benzeri şeyleri giymesi zaten caizdir. Kadınlar başlarını örtmek zorundadır. Yüzlerini sadece erkekleri gördüğünde ne yaparlar? Örterler. Para cüzdanı, kemer, resmi evrakları korumak için kullanılan çanta nedir? Caizdir yırtılan ihram olmuşsa dikilmesi de nedir? caizdir Evet. Haccın rükünleri vardır ki bu da dört tanedir. Olmazsa olmazlarıdır. Bunlardan birincisi neydi? Haccın rükünleri. Evet. Niyet. Niye? Birincisi budur. Bu şart olmadan hac ibadeti başlangıç yapmış ne yapmaz? Sayılmaz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her amel kişinin neyine göredir? Evet. Niyetine göre Ve herkes ne için niyet etmişse ona kavuşacak. İkincisi Arafat'ta güneş batıncaya kadar kalmak. Çünkü hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam haç Arafat'tır. Evet. Eğer kişi Arafat'ta güneş batıncaya kadar kalmayacak olursa o haç nedir? Bağdur. Üçüncüsü ifade tavafı yapmak. Allah Azze ve Celle Hac 29'da buyurduğu gibi o evi tavaf etsinlerdir. Dördüncüsü Safa ile Merve arasını ne yapmak? Say etmektir ki Rabbimiz Sübhanahu ve Teala Yüce Allah sizin üzerinize say ibadetini yapmasını yazmıştır, buyurmuştur. Evet. Hac şöyle bir Tekrarlayacak olursak demek ki Mikat Mahalli'nde ihrama gireceğim. Hacca niyet edeceğim. Akşam vakti Arafat'a gireceğim. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam akşam vakti girinceye kadar Arafat'ta kalmış. Güneş battıktan sonra ne yapmıştır? Müzdelife'ye gitmiştir. Geceyi nerede geçireceğim? Müzdelife'de geçireceğim. Öğleyi ve mikindiği Arafat'ta cem? akşamdan yatsıyır, Müzdelife'de ne yapacaksın? Yani. Cem yapacaksın. Ve yine e, Arafat'ta ve Müzdelife'de ne vardır? Vah. Vakfe vardır. Orada Rabbimize dua etmek gerekiyor. Hocam bir de niyet seslidir. Evet. Şimdi. Haçta niyet seslidir. Doğru. Gece Müzdelife'de geçirdikten sonra gece yarısından sonra ihtiyarlara ve hastalara Allah Resulü Ani Vesselam erken ayrılmalarını ne yapmıştır, izin vermiştir. Bu da nedir? Bugün için de aynı şekilde geçerlidir. Eğer öbür hacıların izdihanından şundan korkan olursa, eğer orada yattı, akşamı yattı, cem etmiş vakfiyede durmuşsa, oradan minaya doğru ne yapabiliriz, hareket edebiliriz. Minada bayramın ikinci ve üçüncü gecelerini geçirme, çünkü Ali İslametü Vesselam bu geceleri burada geçirmiş. Ancak su taşıyanlara ve deve çobanlarına minadan çıkmalarına izin vermiştir. Yine şeytanları sırayla taşlama. Aleyhisselatü Vesselam bayram günü ne yapmıştır? Sadece büyük şeytanı taşlamış. Ondan sonra saçlarını kazıtmış ya da kısaltmış. Arkasından kurbanını ne yapmıştır? Kesmiştir. Ve son günü de veda Ali Aleyhisselatü Vesselam bu tavafın yapılmasını emretmiş ve içinizden hiç kimse evi tavaf etmeden ne yapmasın? Ayrılmasın, Ayrılmasın demiştir. Kim haccın rükünlerinden birini terk edecek olursa haccı batır olur kardeşlerim. Ve kim de haccın vaciplerden birini terk edecek olursa bir kurban kesmesi gerekir. Ümrenin rükünlerine bakacak olursak, ümrenin üç tane rükmü vardır. Haccın kaçtı? 4. Ümrenin 3. Ümrede niyet etmek, tavaf etmek, safa ile say etmek. Onun 3'tür. Neden 3'tür? Çünkü haç ümre arasında kurban farkı vardır. Arafat, Mirdelife farkı vardır. Evet. Ümrede yine aynı şekilde Mikat Mahalli'nden ihrama girmekten başlar. Yani haçta olduğu gibi Aynı şekilde Nikat Mahalli nereyse gittiğim bölgenin orada ihrama girmekten başlar. Neyle biter? Saçları kazıtmak ya da kestirme, kısaltmakla biter. Kardeşlerim her şeyin bir adabı vardır. Mekke'ye girişte adabı vardır. Mekke'ye gidilmeden önce Allah Resulü aleyhissalatü vesselam en son tepede ne yapmıştır? Bir müddet dinlenmiştir. Ama bugün biz de uçakla gidiyoruz. Pilota az da burada. <gülüyor> Dinlenelim dememiz hakikaten zordur. Ama deveyle, atla, deveyle giderseniz eşekten dinlenebilirsiniz. Mekke'ye girilmeden önce aleyhissalatü vesselam banyo yapmıştır. Ve ondan sonra zi denilen yerde geceyi geçirmiş, yıkanmış ve ondan sonra girmiştir. Allah hepimize hayır versin. Ve Ali sallallahu aleyhi ve selam mescide geldiğinde sağ ayağıyla girmiş ve şöyle demiş. Azim olan Allah'a, onun kerem ve içine ve başlangıcı olmayan saltanatına, kovulmuş şeytanın şerinden sığınırım demiştir. Ve Ali sallallahu aleyhi ve selam bu şekilde içeriye girmiştir. Bunu Ebu Davud, İbn Mace nakledir. Müslüm naklidir. Sahih'tir. Evet kardeşlerim. Mescide girdikten sonra tavaf yapacaklar. Mescit namazı kılmadan tavafa başlarlar. Tavaf yapmış olanlar ise iki rekat ne yapar? Makamı İbrahim'de. Makamı İbrahim'in neresi olduğunu biliyor musunuz? O sarı kubbe. Sarı kubbe. Kubbe dedin mi de böyle büyük bir şey. He, sarı... Lamba gibi duran orada bir makamı İbrahim. Gidince herkes zaten oraları öğrenir. Orada ya da onun hizasında iki rekat ne kılınır? Tavaf namazı kılınır. Evet. Şu hususlara dikkat edilmesi gerekir ki onlarda nedir? Tavaf yapılırken avret mahallinin açılmamasına çok dikkat etmek gerekir. Çünkü tavaf namaz gibidir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Nasıl ki avret mahalli namazda açılmayacaksa tavafta da ne yapılmayacak? Açılmayacaktır. Çünkü biliyorsunuz daha önce müşrikler Kabe'yi ne yapıyordu? Çırıl çıplak tavaf ediyorlardı ve diyorlardı ki utanma yok, burada utanma yok diyorlardı. Ama artık Mekke Müslümanların eline geçince kıyamete kadar müşriklere oraya giriş ve tavaf ne yapıldı? Ne yapalım, ne yapalım. Ancak ihramla ne yapılır? Yapılır. Erkekler tavaf esnasında ne yapar? Ne yapar? Sağ omuzu açık, sol omuzu ne yapılır? Kapalı tavaf ne ederler. De, de, de, de, de, de. Sonra namazdayken iki omuzunda ne yapması? Kapatması gerekir. Sol omuzun kapalı olması, sağ omuzun açık olması gerekir. <gülüyor> Mescide geldikten sonra Kabe'yi gördüğünde tedbiyeyi keser. Hacer-ül tam karşısına geldiğinde ne yapar? Evet. Elini ona doğru uzatarak Bismillah der. Tavafına ne yapar? Soldan sağa doğru mu? Sağdan sola doğru mu? Soldan sağa doğru. Soldan? Sol tavafına alıp He. Böyle ne yapar? Dolaşır. Hacer-ül ya öper eğer izdiham varsa onun hizasından böyle elini kaldırarak elini öper. evdekine bay bay diyeni vardı. <gülüyor> kamera çıkıyor. var ya orada tam. Evet. kamera çekiyor. Evet. Öper ya da elini üstere ya da yapamazsa uzaktan elini ne yapar? Allah ee, selamlar. Allah kendisinden razı olsun. Ömer ez-Zünnat diyor ki: "Ey taş." diyor. "Sen ne fayda verirsin ne de zarar. Bunu biliyoruz." diyor. Vallahi diyor Allah Resulü diyor seni ne yaptı? Selamladı, istilam etti. Vallahi ben de bunun için yapıyorum. <gülüyor> evet, yoksa sen ne fayda verirsin ne de zarar vermeye has bir durumun vardır. Hacerül i her dönüşte imkan olursa öpme, eğer imkan olmazsa elini sürme ya da böyle elini kaldırmak uygundur kardeşlerim. Evet. <gülüyor> eğer gücün yetmiyorsa, yani kendi şeklinden tavaf edemiyorsan bir binekle tavaf yapabilirsin? yapabilirsin? Yapabilirsin. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek binek üzerinde tavaf etme ihtiyacı hissediyor. Bunlardan Ümmü Selem annemiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da bir binek edinerek tavafı yapmasını söylemiştir. Tavafa ait özel bir dua, özel bir zikir var mıdır? Kafafayıp bir şey yok. Doğru. Rütmü Yemen'e nihazına gelince Rabban Aatinafit Dünya'yı kovuyor. Aferin, doğru. Özel bir duası yoktur. Tevbe, de istifar ve zikirlen devamlı insan ne yapar? Devam eder. Yalnızca kardeşimizin dediği gibi Rütmü Yemeni veya Hacerle ve Sırt arasına gelince Rabbena atina Aatinafit Dünya asneti ve silah eti asneti ve gine azabın var. Ey Rabbimiz bize bu dünyada da ahirette de iyilik ver, güzellik ver ve cehennem ateşinden, azabından koru denilir. Yedinci dönüşün sonunda Hacer-i Esreti'yi yine ya da elini sürer ya da ona doğru elini uzatır, tekbirini getirir. Evet kardeşlerim. E, dört rükut dönmeden sonra oturup dinlenebilir zemzem. Çilebilir, istirahat ne yapılabilir, Abdest yapılabilir. Abdest bozulmuşsa, tavaf bozulmaz. Afteyi tekrar ne yapılabilir? Aftesini de bozuyor tavaf. tavaf. Bozuyor mu? 7 saatte bir tavaf. 7 saatte bir, bir tavaf. Allah Allah. Üçte başladı akşam mobilere git. Ne o 7 saat? Hayvan allanlar mı yaptı muhabbet o, ederek? Yok yapmıyor mu varik. Allah. Ev. Tavaf bittikten sonra. <gülüyor> ee, makam İbrahim'in arkasına geçerek iki rekat namaz kılma ki bu Bakara suresinin 125. ayetiyle nedir? Sabittir kardeşlerim. Çünkü İbrahim'in makamını namaz kılma yeri edin diyor Rabbimiz Subhan-ı Teala. Orada iki rekat nedir? Namaz kılınır. Ve sünnet olan da birinci rekatta kafirun. İkincide Kulhuvallah İhlas Suresi. Allah'ın evet. Bunlarla namaz kılınır. Evet. Namaz bittikten sonra Zemzem kuyusuna gidip Zemzem içme, bir miktar üzerine dökme bunlar nedir? Sünnet olan, uygun olan şeylerdir eğer yapılabiliyorsa. Saat Temettu hacının ümresinin sayını ya da kıran veya ifra hacının saylarını yapanlar şu hususlara dikkat etmelidir. Tavak bittikten sonra say yapacak kişi Safa tepesine gelir. Tepeye yaklaşınca ne yapar? Ne Bakara 158. <gülüyor> ayette Rabbimiz Teala Kuvveti'lâ Safa ve e, Mervet'e diye başlayan ayette şüphesiz ki Safa ve Merve Allah'ın koyduğu nedir? nişan diyor. Her kim Beytullah'ı ziyaret eder veya ümre yaparsa oraları tavaf etmesi kendisine bir günah yoktur diyor. Ve ne yapar kişi? Say ederken abdestli olması müstehaptır. Tepenin üzerine çıkılır. Tepenin üzerine çıkmak daha esnaldır. Ama herhangi bir özürden ötürü çıkılmasa da olur ve kıbleye doğru yönelir. Eliyle Kabe'ye işaret etmeden şu şekilde La ilahe illallah, vallahu ekber La ilahe illallah vahdehu la shareeke leh lehul mulku wa hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La ilahe illallah vahdehu en ceze vahdeh, ve nasara abde ve hazama al ahzaba vahde. Sonra ellerini kaldırarak dua eder, bu zikiri üç kere tekrar eder. Daha sonra tepeden aşağı doğru inip Merve istikametine yürür. Erkekler Vadi'ye geldiklerinde ki biliyorsunuz orada şu an e, Safa ile Merve tepesi ne olmuş? <gülüyor> Dümdüz. Dümdüz. mermer sütunlar içinde. Şurası Safa. Burada Merve. Şurada yeşil ışık var. Orada ne yapılıyor? Erkekler biraz daha ne yapıyor? Hızlı evet. hareket ediyor. Kadınlar aynı. Safa ile Merve tepesi kardeşlerim. Eskiden iki tane tepe. Ama şimdi e, orası kapalı bir alan, e, klimalı bir alan e, ve evet. tamamen mermer bir alan. Gidişi, gelişi ayrı olarak ne yapılmış? Ayrılmış bir alan. Burada dört gidip, üç geliyorsun. Her gidişte e, tepenin başına geldiğinde ne yapıyorsun? Dua ediyorsun. Sonra Safa ile Merve say olduktan sonra ne yapılıyor? Saçları ya komple kazıtıyorsunuz ya da olduğu gibi kısaltıyorsunuz. Kadınlar da bir miktar ne yapıyorum? Saçlarını kesiyorlar. Evet. Haccımız bu kadar. Yani ümremiz bu kadar. Evet. Rabbim hepimize hayır versin. Haccın yapılışı Demek ki temettacına niyet etmiş olan ümmesini bitirecek ihramını çıkardıktan sonra zil hikayini sekizinci günü yani terbiye gününde bayramdan iki gün öncesi ihramla bulunduğu yerden girerek hac için ne yapacak niyet edecek. Evet kardeşlerim minaya gelecek Hacılar minaya ne gün çıkacak sekizinci günü öyle vaktinde minaya gelirler telbiyeye başlarlar. Mina'da öğle, ikindi, akşam ve yatsı kılınız. Ve dokuzuncu günün sabah namazını kılarak Arafat'a doğru yürürler. Orada öğle ile cem yaparlar. Akşam güneş batınca Müzdelife'ye hareket ederler. Orada da akşamla yatsıyı cem ederler. Oradan da ne yaparlar? Müzdelife'den Mina'ya gelirler. Bayram günü yapılacak işler. Müzdelife'de akşamla yatsı namazını bir ezan iki kametten beraber kılmak sünnettir kardeşlerim. Ve sabah Mina'ya doğru yola çıkarken yol esnasında terbiye getirilir ve oradan küçük yedi tane lepledeki büyüklüğünde ne yapılır? Taş toplanır. Niye leplebi büyüklüğünde? Çünkü cemreleri taşlarken her tarafı ne yapacak? Müslüman olacak. Büyük taş atarsan birine gelirse Allah muhafaza ne olur? Her şey olur. Hatta ben hat yaparken adamlar öyle gaza geliyor ki orada şeytan var zannediyor. Kimi şemşeği atıyor, kimi terliğini atıyor, kimi borçasını. Neler neler atıyorlar yani. Sanki şeytan orada atınca adamı öldürüyor yani şeytan öldürüyormuşsun gibi gaza gelenler var. Bu hacın rükünlerinden bir tanesidir. Teker teker tektir getirerek ne yaparsın? Atarsın. O kadar. Bayram günü yapılacak iş nedir? Mekke'ye en yakın olan şeytan, yani büyük şeytana bu yedi taş atılır. Veya büyük cemre. Artık şeytan dedikleri için biz de büyük şeytan diyoruz. Kurban her kişi için küçükse küçük, büyükse büyük baş. Büyük başta biliyorsunuz yedi kişi kurbana girer. Ve ne yapılır? Ee, kurban kesilir. İnsanlar e, güzelce temizlenir. İhramdan çıkar. Kabe'ye gidip hacın tavaf olan tavafı, ifayı yapar. Bu nedir? Normal bir tavaftır. Tavaftan sonra iki rekat namaz kılar. Temet tacına niyet etmiş olanlar temet tacının sayını yapar. Kıram ve ifrat haçına niyet edenlerse daha önceden say etme imkanı bulamamış iseler, hacberin gerektiği sayıları ne yapar? Yerine getirirler. Hacının şu görevi sırayla yerine getirmesi gerekir. Büyük cemreyi, yani şeytanı taşlama, kurban kesme, saçı tıraş etme, haccın tavasını yapma, ve arkasından daha önce say yapmamışsa sayını yapma. Evet. de taş atmaya gelince kardeşlerim, bu da üç kısımdır yani küçük şeytan, orta şeytan, büyük şeytan veya küçük cemre, orta cemre, büyük cemre dediğimiz yer. Hacı'nın cemrelere Aleyhisselatü Vesselam'dan haber verildiği şekilde cemrelere taş etmesi gerekir. Dolayısıyla birinci günü ne yapacak? Önce akabe cemresine yani büyük cemreye. Teşrik günlerinde ise yani bayramın iki, üç ve dördüncü gününde ise sırayla Hafs daha yakın olan Küçük Cemre'ye, sonra Orta Cemre'ye daha sonra da Mekke'ye en yakın olan Akabe Cemre'sine Büyük Cemre'ye ne yapacak? Taş atacaktır. Cemre'lere taş atma vakti kardeşlerim birinci günü Mina'ya ulaştığı andan itibaren ne yapar? Devam eder. Ayrıca Müzdelife'den gece yarısından sonra ayrılan yaşlılar, çocuklar ve kadınlar sabah olmasa bile onlar cemreleri ne yapabilir? Taşlama izni vardır. Ali Selametü'llahü onlara ne yapmıştır? Bu izni vermiştir. Atılacak taşların sayısına baktığımızda birinci gün 21 yedi değil mi? Yedi. Hı, doğru. İkinci gün yedi. Değil mi? Yedi yedi yedi. yedi. Yirmi bir. Evet. Yirmi bir taş her yedi. birine yedişer taş. Yirmi bir tane ne yapacak? Taş atacak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu taşların küçük olmasını söylüyor ve diyor ki din de aşırı ne yapmayın? Gitmeyin. Evet kardeşlerim. Ee, yaşlıların kendilerinin yerine taş atmaları için başkalarına rekalet vermesi caizdir. Hasta, yaşlı ve hamile kadınlar gibi aciz kimselerin kendilerinin yerine taş atmaları için başkalarına vekalet vermesi caizdir. Aleyhisselatü Vesselam bunlara ne atmıştır, İzin vermiştir. Veyahut taş atamayacak durumdaki çocuğun velisi önce kendi adına atar, sonra da çocuğunun yerine ne yapar? Atar. Vekilin önce kendi adına taş atması, sonra da velisi adına aynı yerde taş atması caizdir. Hadıvarın taş atarken işlediği birçok hatalar vardır ki, Bunlardan bazıları yaptıkları güç gösterisinden dolayı izdihama sebep oluyor. Ve her sene cemreler taşlarken bayağı bir insanın ölümüne ne yapıyorlar? Sebep oluyorlar. Bu çok yanlış bir hareket. Allah bizleri ve neslimizi bu tür Müslümanları hatalardan beri buyursun. Yine Cemreler'e giderken Müslümanların kol kola böyle gitmeleri vardır ki bu da ne yapıyor? Çok büyük hatalardan birisidir. Başkalar da kol kola geldi mi kol kola gelenler ne yapıyor? Orada bir boç gibi tokuşuyorlar. Ortalık bir karışıyor. Bakıyorsun yok. en az 100 kişi. Gelme yok. İşte en az 100 kişi orası ne yapıyor? Karışıyor. O yüzden kesinlikle kol kola girilmeyecek. Bir yer tayin edilecek. Kaybolduk mu şurada buluşalım. Bir buluşamadın mı mahşerde buluşursun. Evet. Yine bazı hacılar şeytanları taşladığını zannederek ayakkabısını çıkarıp atması, birçok şeyini şemsiyesini, odunu, elindeki pet şişesini atması vardır ki bunlar caiz değildir. Bu bir ibadettir. İbadette atacağın şey de nedir? Bellidir. Küçük küçük taşlardır. Yine bazı hacılar çok uzaktan cemrelere taş atarlar. Bu da e, yanlış bir şeydir. Çünkü uzaktan attığın taş oraya değil. Muhakkak Müslüman kardeşinin kafasına ne yapacaktır? Diyecektir. Evet. Allah hepimize hayır versin. Tamam, tamam. E, kurban kesmeye gücü yetmeyenler ne yapacak? Üç gün orada Dört gün, yedi gün. günde memleketinde toplam on gün ne yapacak? Olur. Oruç tutacak. Bu da bunun kefaretidir. Ve daha tavafı nedir? Mekke'den çıkıp evine geri dönmek isteyen kişi en son olarak Kabe'yi nafar, tavaf eder. Çünkü Ali sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimse en son olarak evi tavaf etmeden Mekke'den ne yapmasın, ayrılmasın, ayrılmasın. ayrılmasın. buyurmuştur. İman ke Allahu minhadeehe eşhedü la ilaha illa ente estağfiruke Elhamdülillah. eşhedü